Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeyeceğini ona göstersin diye yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bunun üzerine o yazık ağır olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmeyi beceremedim ha dedi ve yaptığına pişmanlık duyanlardan oldu. Hz. Adem ile Havva'nın çocukları Habil ile Kabil arasında yaşandığı bilinen bu kıssada. Kıskançlık duygusunun ve öfke ateşinin insana korkunç hatalar yaptıracağını anlatmakta. Bu hataların ardından gelen pişmanlık duygusunun onu buhranlara düşüreceği tasvir edilmektedir. Habil ile Kabil olayından herkesin ders alması istenmekte. Bekledikleri son peygamberin kendi soylarından değil Araplardan Çıktığını görünce büyük bir kıssan duygusuna kapılarak resul Ekrem'i birkaç defa öldürmeye teşebbüs eden Yahudiler özellikle uyarılmakta ve kınanmaktadır. İşte bu sebeple söz konusu kıssayı izleyen ayette bir zamanlar Yahudilerin haksız yere adam öldürme konusunda uyarıldıkları hatırlatılmaktadır. İşte bu yüzden İsrailoğullarına şunu bildirdik. Cana kıymayan veya yeryüzünde fitne fesat çıkarmayan birini kim öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Şüphesiz Peygamberimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Lakin bundan sonra bile onların çoğu hala ölçüyü aşmaya devam ediyor. Bozgunculuk etmeyen Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bakara 205 Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fitne fesat çıkarmaya çalışanların cezası ya öldürülmek veya asılmak yahut elleri ve ayakları çaprazlama kesilmek ya da Bulundukları yerden sürgün edilmektir. Dünyada onların cezası böyle bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Bu tür cezanın eski devirlerden beri uygulandığı Firavun'un şu sözünden de anlaşılmaktadır. Elbette ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da topunuzu birden atacağım. Araf 124 Peygamber Efendimiz de Beytülmale'ye ait develeri otlatan çobanı işkenceyle öldüren, sonra da develeri alıp giden kişileri yakalatmış ve onların el ve ayaklarını çaprazlama kestirmiştir. Buhari, Müslüm. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Zümer 26 Ancak siz kendilerini yakalamadan önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Allah'ın elbette günahları çok bağışlayanı, çok merhamet et ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Ama tövbe edip kendilerini düzelten ve gerçeği açıkça söyleyenlere gelince, ben onların tövbelerini kabul ederim. Çünkü, Tövbeleri çok kabul eden sonsuz rahmet sahibi ancak benim. Bakara 160 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun rızasını elde etmenin yollarını arayın. Ve onun yolunda cihat edin ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Allah'ın rızasını elde etmenin yolu ayette vesile kelimesiyle ifade edilmiştir. Allah'ın rızasını kazandıracak her türlü iş ve davranış bu kelimenin kapsamına girer. Bir hadisi kutsiyle Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden. Bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzala ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiden kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Buhari Hikak. Diğer yandan peygamberimizin cennetteki makamını da vesile, vesile denmiştir. Peygamber efendimizin bu konudaki Hazret-i Şerif şöyledir. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana salat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salat at, salavat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa rahmet eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile, cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesileyi isteyen kimse, Kimseye şefaatim vacip olur. Müslim, Bu Davud, Tirmizi, Nesai, Buhari. İnsanın en yüce hedefi ayette belirtildiği gibi Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak olmalıdır. Vesile kelimesi bir ayette de şöyle geçmektedir. Onların ilah diye taptığı varlıklar Rabbinin rızasını elde etmenin yollarını ararlar. İsra 57 Kafirlere gelince yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için bunların hepsini fidye olarak verseler dahi onlardan asla kabul edilmez onlara acı bir azap vardır. Dinlerini bir oyun ve eğlence haline getirmiş dünya hayatına aldanmış kimseleri kendi hallerine bırak. İnsanlara Kur'an ile şunu hatırlat. Herkes yaptığı günahlar yüzünden hesaba çekilecek. O zaman insanın Allah'tan başka ne bir dostu ne de bir şefaatçisi olacak. Kurtulmak için her şeyini fidye olarak vermek istese bile yine de kabul edilmeyecek. Enam 70 Hayat boyu kafir olan ve kafir olarak ölenler kendilerini kurtarmak için dünya dolusunca altın verseler yine de kabul edilmeyecektir. Onlar için Elen verici bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran 91 Bugün ne sizden ne de inkar edenlerden hiçbir fidye kabul edilmeyecek. Hadid 15 Onlar ateşten çıkmak isteseler isterler ama oradan çıkamazlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. Bir daha da oradan çıkamazlar. İnfitar 16 Kafirlerin cehennemden çıkamayacakları gibi cennete de giremeyecekleri şu ayette daha kesin bir ifadeyle anlatılmaktadır. Deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremezler. Araf 40 Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına bir karşılık ve Allah tarafından yaydırıcı bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Allah karşı konulmaz kudure sahibi ve her işi yerli yerince yapandır. Devlet, bütün fertlerinin insani ihtiyaçlarını sağlamakla ve onların şahsiyetini dilenme ve çalma zilletine düşmekten korumakla yükümlüdür. Devlet halkına bu garantiyi sağladıktan sonra Erginlik, ergenlik çağına gelen hırsızlık yapmanın haram olduğunu bilen birinin başkasına ait olup herkesin kolayca alamayacağı şekilde koruma altında tutulan belli bir değerdeki malı çalması toplumun dirlik ve düzenliğine el uzatmak olacağından el kesmeyi gerektiğine ağır bir suç sayılmaktadır. Karnını doyurmak gibi haklı bir gerekçesi olan kimseye ise bu ceza kesinlikle uygulanmaz. Bu cezanın gerekçesi ayette belirtildiği gibi suçun bir daha işlenmesini önlemek için ibret dersi vermektir. Hırsızlık yaptığı takdirde elinin kesileceğini bilen kimse bu suçu işlemeye bir daha cesaret edemeyecektir. Hazreti Ömer bir kıtlık yılında el kesme cezasını uygulamadığına göre bu cezanın uygulanabilmesi için toplumda sağlam bir sosyal güvenlik sisteminin bulunması şarttır. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerine olduğu gibi bu konudaki buyruklarını da titizlikle uygulardı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumuna pek üzülen Kureyş kabilesi mensupları bu konuyu Allah'ın elçisiyle kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Bazıları buna Resulullah'ın çok sevdiği Usama bin Zeyd'den başkası cesaret edemez dediler. Useme de onların istekleri doğrultusunda peygamber efendimiz ile konuştu. Peygamber efendimiz Useme'ye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun diye çıkıştıktan sonra kalkıp bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep içlerinden soylu bir hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim. Subhanallah, Allahu Ekber. Buhari, Müslim, Allahu Ekber. Kim de yaptığı o zulümden sonra tövbe eder ve kendini düzeltirse... Şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Cenab-ı Hakk'ın bütün günahları bağışladığı ve çok merhametli ile ilgili diğer ayetlerde Bakara Suresi 173'de verilmiştir. Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. O, Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla inandık diyenlerden, cahillikte birbiriyle yarışanlar da Yahudilerden yalanı can kolayla dinleyen ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına cansızlık edenler de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler. Ve dindaşlarına eğer size şu hüküm verilirse denileni yapın, başka türlü hüküm verilirse kabul etmeyin derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, Artık sen onu Allah'ın elinden kurtaramazsın. Onlar kalplerini Allah'ın temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Allah'a inanmayanların kalpleri Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde tasvir edilmiştir. Kalpleri aksini söylerken Ağızlarıyla size hoşnut etmeye çalışırlar. Tövbe 8 Onların kalpleri zaten şüphe ile dolu ve şüpheleri içerisinde bocalayıp durmaktadır. Tövbe 45 Kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri katılaşmış kimseler. Haç 53 Onlar kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. Fethi 11 İnkar edenlerin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Yaptıklarının sonuçlarını biz onlara haber veririz. Hiç kuşku yok ki Allah kalplerde olan her şeyi bilir. Lokman 23 Ayet, Yahudi hahamlarının kendi görüşlerine ve anlayışlarına uymayan Tevrat ayetlerini ya bir şeyler ekleyip çıkarmak veya onları istedikleri şekilde çarpıtmak, yorumlamak suretiyle değiştirmelerini hatırlatmaktadır. Tevrat'taki rejim, taşlayarak öldürme ayetini, Tesniye 23-24 uygulamaktan vazgeçmeleri, bu tarifte, tariflerin tipik örneklerinden biridir. Medine'de zina eden Yahudi bir erkek de kadına, Resul-i Ekrem'in reçmden daha hafif bir ceza vereceğini umarak huzuruna geldiklerinde Peygamber Efendimiz onlara Tevrat'ın bu konudaki hükmünü sordu. Gerçeği gizleyen Yahudiler zina edenlere meydan dayağı attıklarını veya yüzlerine kara çalıp dolaştıklarını ve böylece günahları rezil ettiklerini söylediler. Fakat ünlü bir Yahudi alimi iken İslamiyet'i kabul eden Abdullah İbni Selam Onların yalan söylediklerini zira Tevrat'ta rejim ayeti bulunduğunu belirtti. Tevratı alıp getirdikleri zaman da rejim ayetinin üzerine elleriyle kapatarak orada böyle bir hüküm bulunmadığını ileri sürmeye kalktılar. Abdullah İbni Selam yine onların oyununu bozunca Resul-ü Ekrem suçların suçluların Tevrat'a göre cezalandırılmasını cezalandırılmalarını emretti. Buhari Müslüm Kafirliği seçmesi yüzünden Allah bir kimseyi kafirliğe sapıklığa düşürmek isterse Allah'ın saptığı doğru yola yetecek yoktur Araf 186 Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar çok istesen de Allah sapmalarına fırsat verdiği kimselere yol göstermez Onlara yardım eden de bulunmaz. Nahl 37 Sen sevdiğini doğru yolu iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yolu iletir ve doğru yola girecek olanları da en iyi o bilir. Kasas 56 Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette büyük bir azap vardır. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Zümer 26 Onlar yalanı can kulağıyla dinler ve haram haram yerler. Eğer bir dava için sana başvururlarsa, istersen aralarında hüküm ver, istersen onları kendi hallerine bırak. Hükmetmediğin takdirde sana hiçbir zarar veremezler ama hüküm verecek olursan aralarında adaletle hükmet çünkü Allah adil olanları sever. Buradaki haram sözünün karşılığı suht kelimesidir. Ünlü tabi'nin alemi Muhammed İbn-i Sir'in istediği hükmü vermek için bir kimseden alınan rüşvet olduğunu söylemektedir. Bu harik. Esasen suhud, faiz, zina gelirleri gibi haramın her türlüsünü ifade etmekle beraber, burada ayetin gelişinden rüşvet olarak haksız hüküm veren Yahudi hakimlerin kast anlaşılmaktadır. De ki, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inandım, bana sizin aranızda adaleti gözetmem emredildi. Şura 15 Çünkü Allah adil olanları sever ifadesi. Hucurat dokuz mümteşine sekizde de geçmektedir. Allah'ın buyruklarının yer aldığı Tevrat ellerindeyken nasıl olur da senin hakemliğine başvuruyorlar. Sonra da ne diye verdiğin hükme razı olmuyorlar. Aslında onlar hiçbir şeye inanmış değillerdir. İçinde yol gösteren ve Aydınlatan ayetler bulunan Tevrat'ı da şüphesiz biz indirdik. Hakka teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Kendilerini Allah'a vermiş kimseler ile alimler de onunla hükmederlerdi. Çünkü hepsi de Allah'ın kitabını korumakla görevliydiler ve onun hak kitap olduğuna şahit idiler. Siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun. Bir parça dünya menfaati için benim ayetlerimi satıvermeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bir parça dünya menfaati için benim ayetimi satıvermeyin ifadesi, Bakara suresi 41. ayette de geçmektedir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Maide 45 Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Maide 47 Tevrat'ta biz onlara cana can, göze göz Buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalar da böylece kısas yapılacak diye yazdık. Kim de kısastan vazgeçip kendi hakkını bağışlarsa bu onun için bir kefaret olur. Kim Allah'ın inlediğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas emir edildi. Hür kimse bir başka hür şahsı. Köle köleyi, kadın kadını öldürdüğü zaman kısas yapılır. Ancak katil öldürdüğü kimsenin yakını tarafından affedilirse kısas düşer. O zaman affeden uygun görülen diyeti kabul etmeli, affedilen de diyet borcunu güzelce ödemelidir. Bakara 178 Bu ayetin dipnotunda konu hakkında bilgi vardır. İslamiyet'te Yahudilikte de olduğu gibi kısas emredilmiş buraya ilaveten mağdur tarafın katilinden diyet olarak onu affedilebileceği hükmü de getirilmiştir. Bakara suresi 2 Pardon Bakara suresi 178 Resul-i Ekrem bir kimse kendisini yaralayana misilleme yapmaktan vazgeçerse bağışladığı ölçüde Allah da onu bağışlar buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Elbani ve Hadis Sonra o peygamberlerin ardından Meryem oğlu İsa'yı kendinden önce indirilen Tevrat'ın hükümlerini doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona da içinde yol gösterici ve aydınlatıcı emirler bulunan İncil'i kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulamak üzere ve takva sahiplerine bir yol gösterici ve bir öğüt olarak verdik. allah Teala İncil'i kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulamak üzere gönderdiği gibi Kur'an'a da daha önce gönderilen kitapları doğrulamak üzere göndermiştir. Bakara 97 İncile bağlı olanlar da Allah'ın İncil'de indirdiğiyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileri kendileridir. Yani Allah İncil'de ne indirmişse onunla hükmetsinler. Ondan bir şey saklamasınlar. Ayetlerini eğip hükmesinler. Ona kendilerinin ilave ettiği şeylerle hükmetmeye kalkışmasınlar. Böyle yaptıkları takdirde İncil'in ahir zaman peygamberi hakkındaki haberlerini de tasdik edecek ve Kur'an'a tabi olacaklardır. Diğer yandan bu ayet bir önceki ayete bağlı olarak okunacak olursa şöyle bir mana verilebilir. Biz onlara İncil'e bağlı olanlar da Allah'ın onda indirdiğiyle yükletmesin diye emrettik. Yükletmesin diye emrettik. Fasık doğru yoldan çıkan Allah'a isyan eden kimse demektir. Sana da daha önceki kitapları doğrulamak ve onları hükümleri korumak üzere her yeriyle gerçek olan Kur'an'ı indirdik. Öyleyse kendilerine ilahi kitap gelenler arasında Allah'ın indirdiklerine uygun olarak hüküm ver. Sana gelen gerçeği bırakıp onların asılsız görüşlerine uyma. Her biriniz için biz bir şeriat ve bir yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak verdikleriyle sizi sınamak için ümmetlere ayırmıştır. O halde siz de hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Anlaşmaya düşündüğünüz yerleri o size bildirecektir. Elbette Kur'an'ı biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız. Hicr 9 Onların arzularına uyma. Maide 49 Şura 15 Biz her ümmete uygulayacakları bir şeriat, bir ibadet şekli belirledik. O halde dini konularda seninle asla çekişmesinler. Sen onları Rabbin'e davet et çünkü sen dost doğru bir yoldasın. Haç 67. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Ama onların anlaşma anlaş sürüp gidecektir. Hut 118. Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sıramak için. Ölümü de hayatı da yaratan O'dur. Karşı konulmaz kuvvet sahibi ve günahları çok başlayan yalnız O'dur. Mülk 2, Hud 7 Hepinizin dönüşü Allah'adır. Antlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri O size bildirecektir. İfadesi Maidi Sureti 105. ayette şöyle geçmektedir. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Neler yaptığınızı O size bildirecektir. Sana şunu da bildirdik. Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Sakın seni Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından caydırmasınlar. Eğer Allah'ın boyluklarından yüz çevirirlerse, şunu bil ki Allah onları bazı günahları yüzünden belaya uğratmak istiyordur. Gerçekten de insanların birçoğu Allah'ın yolundan çıkmış kimselerdir. Eğer gerçek, gerçek onların heva hevesine tabi olsaydı, gökler, yer ve içindekiler de dirilik ve düzen kalmazdı. Müminun O71 Şunu da bilin ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer birçok işte o size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Hucurat 7 Ey Davut, biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, heva hevesine tabi olma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Sat 26 Doğru yoldan sapanların istek ve arzularına uymamayı tavsiye eden ayetler burada verilmiştir. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Fakat kesin bir bilgiye iman edenler için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Cahiliye devri ifadesi Arapların İslamiyet'ten önceki dönemde hatalı inanışlarını, kanunsuz ve düzensiz yaşamışlarını anlatmak üzere Kur'an ve hadislerde kullanılan bir terimdir.